böyle için değil Çelenk var burada. Harici Sanat Programına hoş geldiniz. Türkiye sanatı maalesef giderek içe kapanıyor. Hem ülke gündeminin kötü anlamda hareketliliği hem de uluslararası işbirliklerinin çeşitli nedenlerle hem ekonomik hem politik nedenlerle giderek zorlaşması ülkenin güncel sanat ortamını biraz daha izole, biraz daha içe kapalı hale getirmiş durumda. Böylesi bir dönemde hariciden sanat programıyla yurt dışından kültür sanat haberlerini Türkiye'yi ilgilendiren gündemi radyoya taşımaya ya da Türkiye'de gerçekleştirilen uluslararası görsel sanatlar, mimarlık, tasarım program ve projelerine yer vermeye çalışıyorum. İşte bütün bunların içinde belki de uluslararası sanat çevreleri ve Türkiye'deki özellikle güncel sanat çevreleri tarafından en çok beklenen etkinlik İstanbul Bienali 15.'si düzenleniyor. 1987 yılından beri İKSV tarafından düzenlenen bienal, 7 Aralık'taki bir basın toplantısıyla kavramsal çerçevesini izleyiciye sunacak. Eee bienal Aslında 16 Eylül 2017 tarihinde yani 2017 sonbaharında ziyarete açılacak ve 12 Kasım'a kadar devam edecek. Geçtiğimiz aylarda bununla ilgili bir duyuru yapmıştı İKSV. Biennial'in küratörlüğünü oldukça şaşırtıcı bir şekilde bir sanatçı ikilisine emanet ettiklerini açıklamışlardı. M Green ve Draxet olarak tanınan Michael M Green ve Ingar Draxet'ten oluşan bir sanatçı ikilisi Biennale'nin küratör yer çerçevesini belirleyip hayata geçirecek. Bunları belirleyen de her Biennale'de olduğu gibi bir uluslararası danışma kurulu söz konusu. Bu defaki İstanbul Biennale'nin küratörlerini Adriano Petrozza ki geçmiş İstanbul Bienallerinden birinin küratörlüğünü üstlendi. Başak Şenova, İnci Eviner, Ivana Blatvich ve Utameta Bauer küratörlüğü ...gerçekleştirdi. BNL'in ön izlemesine ya da BNL seriklerini görmeye... ...oldukça uzun bir zaman var dediğim gibi... ...2017 sonbaharını beklemek gerekiyor. Ama bu hafta BNL'in kavramsal çerçevesi... ...Elm Green ve Draxet'in katıldığı bir basın toplantısıyla... ...öncelikle medya kanallarına duyurulacak. Toplantıda BNL'in direktörü Pige Örer de olacak önümüzdeki hafta buradan duyurmuş olayım. Önümüzdeki hafta kavramsal çerçeve açıklandıktan sonra bunu değerlendirmek ve BNL'nin ön projelerini açık radyo dinleyicileriyle paylaşmak üzere canlı yayınla konuk olarak davet ettim. Kendisi beni kırmadı, kabul etti. Önümüzdeki hafta da yine İstanbul BNL'ne odaklanan bu sefer bir canlı yayın konuyla hariciden sanatta dinleyiciyle buluşuyor olacağız. Şimdi öncelikle bu programı kavramsal çerçeve açıklanmadan önce M Green ve Draxet'ten nasıl bir VNL bekleyebiliriz? Onu biraz anlamlandırmak adına onların sanatsal ve küratöryel pratiklerine ayırdım. Ve de hakikaten pratikleri oldukça geniş kapsamlı çünkü hem görsel sanatlar alanında çalışıyorlar hem bu alanda küratöryel pratikleri var ama aynı zamanda kendi geçmişlerinden de kaynaklanan performans tiyatro Ses, müzik gibi alanlarda da son derece aktifler. Müzik parçamız bile onların bir çalışması olacak programın ortalarında. Ee, öncelikle biraz kariyerlerine bakalım. Yani kimdir Michael M. Green ve Engard Ruxet? Buradan başlayalım. Böylece belki bu hafta sonuna doğru hepimizin gazetelerde okumaya başlayacağı yeni kavramsal çerçevesi için bu, bu ikiliden ne bekleyebiliriz? Belki bunu biraz da anlayabiliriz. Anne Green ve Draxet ya da Michael Anne Green 1961 doğumlu Kopenhag'da da doğmuş. Danimarka kökenli. Ingard Rakset ise 1969 doğumlu. Norveçli. Her ikisi de uzun yıllardır Berlin'de yaşayıp çalışmalara devam ediyorlar. Berlin tabii ki günümüzün e, sanat başkentlerinden biri olarak adetiliyor ve son derece çok kültür ve kozmopolit bir yapısı da var. E, 95 yılından beri neredeyse kesin olarak Berlin'de çalıştıklarını söyleyebilirim. Ama bunun 2008 2015 ...dönemini Michael Elmgren Londra'da geçirdi. Biraz biri Londra'da biri Berlin'de olan... ...iki sanatçı Berlin'deki stüdyolarından ağırlık olarak... ...programları yürüttüler. Çok çeşitli yapıtlar ortaya koyuyorlar. Yerleştirmeler, mekana spesifik, mekana has... ...tasarlanmış ve üretilmiş heykeller, performanslar... ...tiyatrolar gibi pek çok sanat disiplininde... ...üretimleri mevcut... 1995'te kurulduklarına göre, birlikte çalışmaya başladıklarına göre 22 yıla yakın bir e, işbirliğinden birliğinden bahsediyoruz. E, sanatla, mimariyle ve tasarımın birbiriyle ilişkisine bakmaya çalışıyorlar. Benim için en cazip olan yanları çalışmalarının... E, İzleyicileri, deneyimleyenleri adeta böyle rahatsız eden, onların huzurunu bozan, özellikle bir takım kurumsallaşmış yapıların mevcut düzenlerini sorgulayan, onlara böyle e, onları e, çomak sokan rahatsız edici bir mizah anlayışları var. Fakat bu aynı zamanda çok e, kıvrak zeka ürünü e, ve çok incelikli ve bütün bunlarla yapmaya çalıştıkları oldukça popüler dili de kullanacak şekilde kullanmasına rağmen... E, öncelikli acil ve ciddi toplumsal ve kültürel kaygılara, endişelere ve tartışmalara cevap vermeye çalışmaları, İstanbullu izleyicilerin oldukça aşina olduğu sanatçılar, M. Green ve Dracut bundan bahsetmek lazım. Ben kendilerini 2000 yılından beri tanıyorum çünkü 2000 yılında İstanbul'da ilk kez yine bir biyenal kapsamında araştırmaya geldiklerinde onların asistanlıklarını rehberliklerini yapmıştım bu sadece hani biyenal ile ilgili araştırma yapmak değil hakikaten kenti tanımak gibi kenti keşfetmek gibi 10 10 günden fazla birlikte geçirmiştik sonra da 2000 yılından bu yana demek ki 16 yıldır sıklıkla İstanbul'a özellikle geldiler hem çeşitli projeler hayata geçirdiler konuşmalar yaptılar hem de İstanbul'un yani deki dönüşümü Türkiye'deki e, politik ve toplumsal dönüşümü yakından takip etme fırsatı buldular ve pek çok özellikle de e, bağlama has ve mekana has yeni üretimleri oldu. Bunlar ağırlıklı olarak İstanbul bienallerinde izleyiciyle buluştu. Fakat İstanbul bienalleri dışında dünya çapında çok bienale katılmış, çok ödül almış, kariyerinin e, üst noktalarında sanatçılar oldukça ünlüler. Hatta bu bir eleştiri sebebi dahi olabilir. Yani çok fazla bilinen artık starlaşmış, popülerleşmiş sanatçılar gibi görenler de var onları. İstanbul bienalleri dışında Liverpool, Venedik, Moskova, Guangzhou, São Paulo, Berlin gibi zaten hani ilk böyle 10 bienali saydeseniz zaman çoğu bu sıraya giriyor. Bu bienallerde işleri yer aldı. Pek çok ödülle layık görüldüler. Peki bütün bunların arasında niye onlar küratör olarak bienale davet edildi diye soracak olursanız, dünyada tabii ki bienallerin küratöryel çalışmasını, bienallerin artistik direktörlüğünü sana Sanatçılara ya da bir sanatçıya emanet etmek gibi bir e, trend de söz konusu. Bir defa bu, bunu bunun bir parçası olarak görmek mümkün. İlk defa İstanbul Bienniali'de yapılan bir şey değil. E, diğer taraftan da Elmgreen ve Draxet'in İstanbul'u, Türkiye'yi, e, kenti, sanat ortamını ve özellikle İstanbul Bienniali'ni çok iyi tanıyor ve deneyimlemiş e, isimler olmaları belirleyici olsa gerek. E, aynı zamanda da onların sadece e, sanat, pratiklerinin değil, küratöryel pratiklerinin de ön planda olması bunda belirleyici olmuştur diyebiliriz. Küratöryel ne gibi pratikleri oldu? Bundan bahsedecek olursak en öne çıkan projeleri 2009'da Venedik Biyeneli'ndeydi. 53. Venedik Biyeneli düzenleniyordu. İşte o dönemde kökenlerini de söyledim. Biri e, Danimarkalı, diğeri Norveçli. işte Danimarka ve İskandinav Pavyonlarını Jardini'de Venedik Bienal'inin iki ana mekanından biri olan ve ülke pavyonlarının ağır bastığı Jardini'deki Danimarka ve İskandinav Pavyonlarını ilk defa bir araya getiren e, bir, e, bir birleşik proje yaptıklarından bahsedebilirim. İkisi bir araya getirerek iki ulusal pavyonu bir araya getirerek tek bir sergi yapmışlardı. Ee, ve de bunda zaten özel mansiyon ödülüne layık görülmüşlerdi. Ee, kamusal alanla çok uğraştıklarını, bu kavramı sorguladıkları kamusal alanda sanat ürettiklerini e, söylemek gerekir. Bununla ilgili İstanbul'da yaptıkları projeler var. Bunlardan da bahsedeceğim. Evet. Londra'daki Trafalgar Meydanı için yaptıkları son derece tartışmalı bir proje var. Bu da kamusal alanda ortaya koyduğu, koydukları projelerden birisi olarak sayılabilir. Bu bir serinin parçası zaten. Powerless Structures diye adlandırdıkları bir seri iş bu. İktidarsız yapılar diye Türkçeleştirebilirim. Türkiye'de de İstanbul Bienali kapsamında 2001 yılında bu seriden bir iş yapmışlardı ama esasen 2011 yılındaki bu Powerless Structures işi Londra'daki Trafalgar Meydanı'ndaydı. Burada böyle bu meydanda görmeye alıştığınız ya da Londra ya da diğer Avrupa kentlerinin meydanlarında görmeye alıştığınız üzere bir bronz heykel vardı ve burada bir çocuk Aynı çocukların oyun amaçlı kullandıkları bu sallanan atlardan birinin üstüne binmişti. Oradaki bütün o atında şaha kalkmış şövalyelerin içinde işin makarasını yapar gibi görünen ama son derece savaş anıtlarını çok sert bir şekilde ya da zafer, savaş, yenilgi, iktidar gibi kavramları son derece nüktedan bir şekilde eleştiriyordu. Bir benzer kamusal alanda böyle büyük görünürlüğü olan büyük ölçekli çalışmaları ise zaten bu yıl gündemdeydi. New York'taki Rockefeller Merkezi, Rockefeller Center'da bir çalışma yaptılar. Adı Van Gogh's Ear, Van Gogh'un kulağı. Bilirsiniz kulağını kesmiştir kendisi sanatçının. bunda 9 metre yüksekliğinde Rockefeller Center'ın önüne 9 metre yüksekliğinde boş bir yüzme havuzu inşa ettiler. Bu yüzme havuzu... Kulak formunda Van Gogh'un kulağına gönderme yapıyor ve de içi boş zaten, dikey duran 9 metre içi dolu olsaydı içindeki suyun olduğu gibi akıp gitmesi gerekiyordu. Arkasında da görünür bir konstrüksiyon var onu destekleyen çok gündeme geldi farklı açılardan konuşuldu bakmak lazım ama onların şanına şan kattığını söylemek mümkün bir başka e, belki de ilk hatta öncelikle yaptıkları e, kamusal alan projeleri ise 2003 yılında kendi ikamet ettikleri stüdyoların olduğu Berlin kentinde direkt Alman hükümetinin davetiyle olmuştu. Tiergarten e, parkında nazizmin ya da e, Nazi rejiminin e, LGBTİ'lere e, yaptığı onun kurbanları na saygı duruşu niteliğinde ve 2008 yılında hayata geçen bir anıt yani onların anısına bir anıt hayata geçirdiler. Bunun dışında genel olarak yaptıkları yerleşmiş artık kurumsallaşmış yapıları, mekanları organizasyonları tekrar hayata geçiren böyle atmosferler yaratmak, onları eleştirmek ...gibi çalışmaları var. Çölün ortasında bir Prada mağazası yapmak. Kimsenin gitmeyeceği bir Prada mağazası yapmak gibi. Bir sergi mekanının içine bir sanat fuarı fuarıymışçasına yeniden hayata geçirmek gibi yaptıkları. Ya da bir, yine bir e, sanat galerisinin içine bir gece kulübü, bir gay kulübünü atmosferini... ...hatta onun ertesi sabahki atmosferini yapmak gibi gibi çalışmaları da söz konusu. Bunların içinde tabii teatral ya da performansa dayanan çalışmalar da yaptıklarından bahsettim. Bunların en önemli örnekleri arasında Drama Queens. Drama Kraliçeleri başlıklı iki çalışma var. İlkini 2007 yılında hayata geçiriyorlar. 2008 yılında da Londra'daki Free Sanat Fuarında başka bir versiyonunu yapıyorlar. Her ikisi de Drama Queens tiyatro oyunu, 20. yüzyıl sanatını eleştiren, onu tiye alan, oradaki aktörleri gülünçleştirerek eleştiren e, bir oyun, bir piyes. E, i̇lkinde, ilk drama Queens'te e, Münster'deki heykel sergisi için yapmışlardı ve oradaki 6 e, tane son derece Bilindik, ikonik diyebileceğimiz heykeli uzaktan kumandayla bu oyunu sahneletmişlerdi. Çok çarpıcıydı. Bir yıl sonra 2008'de Free Sanat Fuarında yaptıklarında ise bu 6 karakteri, bu rolü, başrolleri Kevin Spacey. ...gibi son derece ünlü... ...ve tiyatro konusunda da ispat etmiş... ...isimlere yorumlatmışlardı... ...Drama Queens... ...özellikle onların tiyatro alanında... ...öne çıkan parçalarıydı... E, ...müzik alanında da çalışmaları var... ...zaten grup içinde... yani ...bu ikili içinde... ...İngar Draxet tamamen müzik kökenli, kökenli... ...kendi rock grubu da var... ...yani bu işbirliklerinden önce de var... ...işbirlikleri sırasında da... ...devam ediyor... ...hatta röportajlarından birinde diyor ki... ...kendisi... Her Her zaman seyahatlerini e, yanında bir keyboardla, küçük bir keyboardla çıkarmış ki yeni bir şeyler, bir esin geldiği zaman onunla yeniden müzik çalışmaları hayata geçirebilsin. Onların bir e, müzik grubu da var Ingardrak setin kurucuları arasında Olduğu, bu müzik grubuyla o kadar bir noktada ünlü olmuşlar ki bir sob operaya yani bir pembe diziye Meksika'daki bir pembe diziye tema parçası olarak grup yaptığı parçayı satmış. İşte o zaman da biz zaten herhalde yapabileceğimiz kazanabileceğimiz ünün doruğuna geldik diyerek grubu dağıtmışlar ama çalışmalarına devam ediyorlar. Bunun dışında ikilinin yapmış olduğu yani Elm Green ve Draxet olarak çıkardıkları bir albüm de var. İşte bu albümden bir parça ile müzik aramızı vermek istiyorum. 2014 yılında çıkardıkları bu albümün adı Too Late, çok geç. 2008'de biraz önce bahsettiğim Victoria Miro galeride bir gayler için bir gece kulübü atmosferini yeniden tasarlıyorlar. Hem de ertesi sabah konseptiyle yani gece bütün gece partilenmiş o gece kulübünün ertesi sabah görebileceğiniz şeklinde e, o yüzden dinleyeceğimiz parça da bu e, enstelasyonaki adı The Mirror aynı, ona eşlik etmesi için bu enstelasyonun bir parçası olması adına e, düzenlenmiş o yüzden de Ingard Rakset bu parçanın tabii ki biraz e, melankolik ve biraz hüzünlü olması gerekirdi diyor çünkü parti bitmiştir. Zaten parti sona ermişti. Ertesi sabah partiyi deneyimleyebiliyoruz. Yaklaşık dört dakikalık bir parça bu. Ee, biraz böyle bir gece kulübünün ertesi sabahını hayal etmenizi ve sanatçıların kendilerinin otobiyografik öğelerine de yer verdiklerini belirteyim. Böylece müzik arasından sonra e, Elmgreen ve Draxet'in özellikle İstanbul'a dair deneyimlerini İstanbul'da daha önce hayata geçirdiği projeleri konuşuyor olacağız. We'll hey. The bad be Merhaba, hariçten sanat programında ben programcınız Çelenk, teknik masada Selahattin var. Ona da teşekkür ediyorum. Elm Green ve Draxet'ten bir parça dinledik. Bir gay gece kulübünde ertesi sabaha dair yazılmış, hüzünlü bir parçaydı. Nitekim Elm Green ve Draxet hakkında otobiyografik unsurlar da barındırıyordu. Kendileri de Kopenhag'da After Dark adında bir kulüpte karşılaşarak tanışıyorlar. Sabahın beşinde... Anlıyorlar ki ikisi de aynı binada yaşıyor ve eve birlikte dönüyorlar. Ondan sonrasında arkadaş gibi, kardeş gibi, e, ortak olmak gibi tanımlanamaz bir şeyiz diyorlar kendilerini. Hemen hemen hiç ayrılmadan projeler hayata geçiriyorlar. 95 yılından bu yana. E, İstanbullu izleyici için e, aşina isimler olduğundan bahsettim. 15. İstanbul Biyeneli'nin yani bu hafta kavramsal çerçevesi açıklanacak olan bir yenerin küratörlüğünü üstlenen sanatçı ikilisi. Ee, onların İstanbul'a ilk yolları 2000 yılında düşüyor ve 2001 yılında hayata geçirdikleri bir proje var. Tam Aya İrini'nin yani Topkapı Sarayı'nın avlusundaki Aya, Aya İrini ile Darpan'ın arasında bir e, proje hayata geçiriyorlar. Modernist bir kunsalle yani bir sanat mekanı adeta oradaki diğer arkeolojik e, kazılarda çıkartılmış yapılar gibi ya da tarihi yapılar gibi e, toprağa yarı saplanmış belki de batmakta oluyor, olan yapılar biçiminde karşımıza çıkıyor. E, zaten M. Green ve Draxet'in alameti farikası yerleşik kurumlara karşı bir meydan okuma, kışkırtıcılık, sanat piyasasının ya da sanat çevrelerinin ikiyüzlülüğü, e, buradaki ilişkiler ağının e, gülünçlüğü ve buradaki iktidar ilişkilerini e, ifşa etme çalışmaları ve burada da e, ...mizah anlayışları özellikle... ...ön plana... E, ...çıkıyor bir başka çalışmaları İstanbul Bienali değil belki ama sonrasında 2005 yılında yaya sergileriyle, Fulya Erdemci ve Emre Baykal'ın yaptığı yaya sergileriyle tekrar e, İstanbul'unun karşıda çıkıyorlar. Bu defa Perşembe Pazarındaki parkın içinde dönemin yazarları, dönemin medya mensuplarının bir kısmı ama yalnız gitmeyin o park biraz ürkütücü diye tarif etmişlerdi. İşte tam Haliç kenarındaki bu küçük parkta e, Elm Green ve Drakse'te Fulya Erdemci ve Emre Baykal'ın davetiyle hayata geçirilmiş bir kullanım evi vardı. Oradaki evsiz insanların yararlanabileceği, parka gelen insanların e, kullanabileceği açık mimari tarzda yapılmış bir tür gece konduydu bu. Tavanı yoktu. Sadece dört duvarı vardı. Penceresinden hariç gözüküyordu. Ve oradaki evsizlerin işgal edebilecekleri ya da onlara bir barınak sağlayabilecek böyle hafif ütopik diyebileceğimiz bir bakış açısı vardı. Süleymaniye Camii'ne bakmak mümkündü. Sonrasında 2011 Bienalinde de bu sefer Adriano Pedroza ile Jens Hoffmann'ın 2011 Bienalinde Antrepo Burada e, karşımıza bir işle çıkmışlardı. E, burada 364 e, neredeyse bir yılın gün sayısına eşit olacak şekilde fotoğrafların yan ile oluşturulmuş bir oda vardı. 2009 yılında yaptıkları bir yapıttı. Bu siyah beyaz günlük şekli daha günlük tutar gibi iş, aşk, e, cinsiyet politikaları, LGBTİ'lerin gündelik hayatı e, gibi kolektif oluşturulmuş bir tür takvime ve günlüğe dönüştürdükleri çalışmalar vardı. Özellikle queer bir dünyanın daha, e, daha tekinsiz, daha çoğul belki aşklarla dolu, zaman zaman çelişkili ya da insanlara değişik e, gelen dünyasından kopup gelen kareleri... E, Bütün kategorizasyonlardan, bütün sınıflandırmalardan uzak ve yalın bir şekilde izleyiciye sunuyorlardı. Ee, sonrasında ise 2013 yılında... Yine Fulya bu sefer e, Biennial'in küratörünü üstlendiği dönemde Galata Rum Okulu'nda, Biennial'i ağırlayan ana mekanlardan olan Galata Rum Okulu'nda tam da Gezi e, döneminin sonrasına tekabül eden e, bir çalışmaları olmuştu. Adı Paris Gönlükleri'ydi. 2013 yılında e, Galata Rum Okulu'nun dördüncü katındaki o... Zaten burası bir okul olduğu için oradaki eski sınıflardan birinin içinde e, sıraları, sıraların üstünde çalışma lambaları ve harıl harıl bir takım yazılar yazan, oldukça içe e, içine dönmüş, kendi iç dünyasını yazdıklarına yansıtmaya çalışan genç erkekler karşımıza çıkıyordu. E, bunun onun performatif bir yanı da vardı elbette. E, sergi boyunca yani biener boyunca bu yazı masalarıyla ya da bu öğrenci sıralarıyla tartışılıyordu mekanda adeta günlük tutar gibi defterleri dolduruyorlar yazarak vakit geçirip kendilerini ifade ediyorlardı gençler sonra da bu gençlerle işbirliği yapan Elmgren ve Dragset bunları yayınlarında da yer veriyordu böylece ta 2000 yılından neredeyse 2013-2014 yılına kadar İstanbul'da hayata geçirdikleri ağırlık olarak İstanbul Biyeneli çerçevesinde hayata geçirdikleri bu yeni projeler onların sanatsal pratiğine dair fikir verebilir diye umuyorum. Aynı zamanda dünya çapında hayata geçirdikleri hem teyat tiatro yapıtları hem müzik alanındaki çalışmaları hem kamusal alanda onları sipariş edilmiş komisyon diye tarif ettiğimiz büyük ölçekli yerleştirmeleri onların ne kadar eleştirel ne kadar kışkırtıcı nasıl bir üslupla çalıştıklarını biraz anlatıyor ama asıl önümüzdeki İstanbul Bienali için yapacaklarını tarif etmeleri için yani 15. İstanbul Bienali'nin kavramsal çerçevesini öğrenmek İçin size biraz daha beklememiz gerekecek. Hariçten Sanat'ta bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri Hazırlayan bir sunan Çelenk Bahtra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.